Surat-u-Tala Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyümen nebiyyü İzâ talleqtumun nisa'a Fetalliquhun Fetalliquhun Ne li izzetihin Ne ve ahsul idde Ve attaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلف حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه Ey Peygamber! Kadınları boşadığınızda artık onları iddetleri içinde adetten temiz oldukları sırada talak edin. Boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'tan sakının. Onları evlerinden zorla çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar çekip gitmesinler. Ancak apaçık bir hayasızlık yapmaları müstesnadır. Bunlar Allah'ın hudududur. O halde kim Allah'ın hududunu aşarsa artık şüphesiz kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin umulur ki Allah bundan sonra bir pişmanlık ortaya çıkarır. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُمْنَّ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 Nihayet o boşanan kadınlar iddet bekleme müddetlerinin sonuna geldikleri zaman ya onları iyilikle tutun veya onlardan iyilikle ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için dost doğru yapın. Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olan kimselere bununla nasihat olunur. Kim Allah'tan sakınırsa Allah ona her darlıktan bir çıkış yolu kılar. Ve onu hesap etmediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse artık o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirendir. Doğrusu Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Ve illa inye isme minel mehid min nisâikum inirtebitum ve <gülüyor> 3 Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile henüz faiz görmemiş olanların bekleme müddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, o takdirde bilin ki onların bekleme müddetleri üç aydır. Hamile olanların bekleme müddeti ise yüklerini bırakmalarına, çocuklarını doğurana kadardır. Artık kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona kendi işinden bir kolaylık kılar. Zalike Allahi ileykum وَمَنْ يَتَّقِ الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Bu Allah'ın emridir ki onu size indirmiştir. Kim Allah'tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun için mükafatı büyütür. اَسْكِنُوا <gülüyor> تضيق ولا تضار من لي تضيق عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضاعن حملهم فإن أربان لكم فاتون ve'a'temiru beynakum ve'a'temiru boşadığınız o kadınları gücünüz nispetinde kendi oturduğunuz yerin bir bölümünde oturdun. Onları sıkıştırmak ve bir an önce çıkmalarını sağlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler artık yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Sonra sizin için çocuğunuzu emzirirlerse onlara ücretlerini de verin. Bu hususta aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz o zaman çocuğu onun babasının hesabına başkası emzirecektir. Linfikuzu sa'atin min sa'ati ve men kudira alayhi rizqu felyunfik minna ata Allah. La yukellifu Allahu nefsen illa ma ataha. Seyedallahu ba'de usri Eli geniş olan kimse genişliğine göre nafaka versin. Rızkı kendisine daraltılmış olan kimse de Allah'ın ona verdiği kadarından versin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık verecektir. nice şehirler halkı vardır ki Rablerinin ve onun peygamberinin emrine isyan ettiler de onları şiddetli bir hesap ile hesaba çektik. Ve onları görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Öyle ki onlar işlerinin vebalini tattı ve işlerinin akıbeti hüsran oldu. Allah onlara ahirette pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri Allah'tan sakın. Şüphesiz ki Allah size bir zikir, Kur'an indirmiştir. Resûlen yetluu aleykum âyâti illâhi mubeyyînâti li amanu. lezîne âmenû Resûlen yetluu aleykum âyâti illâhi mubeyyînâti li yukhricen lezîne âmenû li yukhricen lezîne صالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، يدخه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Hal Allah ve iman edip Salih ameller işleyenleri, zulümattan küfür karanlıklarından Nura imana çıkarmak için Allah'ın apaçık beyan eden ayetlerini size okuyan bir peygamber göndermiştir. Artık kim Allah'a iman edip, Salih amel işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Gerçekten Allah o ne güzel bir rızık ihsan etmiştir. Allahu yezi halakaseb'a sema ve min al-ardi mislehum yetenazzal yetenazzal ve'l-amru bainahum li Allah yedi kat göğü ve yerden de onların mislini yaratandır Allah'a ait emir bunlar arasında inip durmaktadır ki şüphesiz Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeten olduğunu, yine şüphesiz Allah'ın her şeyi ilmen gerçekten kuşattığını bilesiniz.